Agatha Christie 1650 treni. Romandaki karakterler. Elspeth MacGillicuddy, kararlı, dikkatli bir yaşlı hanım. Trende gördüklerinin gerçek olduğundan emindi. Lucy Iris Barrow, son derece zeki ve yetenekli bir genç kız. Yaşamını hizmetçilikle kazanıyordu. Bay Luther Cracknorp, ailenin babası. Miras nedeniyle oğullarını görmek bile istemiyor. Herkesin kendinin ölümünü beklediğini düşünüyordu. Cimriliğiyle ailesinin nefretini kazanmıştı. Emma Krakenhorpe. Ailenin hayattaki tek kızı. Hiç evlenmemişti. Babasıyla abilerini mükemmel bir şekilde idare ediyordu. Harold Krakenhorpe. Ailenin başarılı banker oğlu. Olayların adına zarar getireceğinden endişeleniyordu. Cedric Krakenhorpe. Ailenin ressam olan oğlu. Ibiza'da yaşıyordu. Bohem tavırlarıyla çevresini kızdırıyordu. Alfred Krakenhorb. Ailenin diğer oğlu. Başı hiç beladan kurtulmuyordu. Ufak dolandırıcılıklarda hiçbir sakınca görmüyordu. Martin Krakenhorb. Ailenin savaşta ölen oğlu Edmund'un karısı. Neden birden ortaya çıkıp mektup yazdığı anlaşılamıyordu. Brian Eastley. Ailenin ölen kızı Edith'in eşi, eski, başarılı bir savaş pilotu işsizdi. Alexander Ashley, ailenin sevgili torunu, Brian'ın oğlu babasının mutlu olmasını istiyordu. Halman, emekdar bahçıvan, Krakenhorpe'un cimriliğinin olaylarda payı olduğunu iddia ediyordu. James Stoddart West, Alexander'ın arkadaşı, meraklı bir çocuktu. Lady Stadard West. James'in annesi. Son derece zengin bir kadın. Bazı gizlerini açıklamanın gerekliliğine inanıyordu. Doktor Kemper. Ailenin doktoru. Emma'ya hayranlık duyuyordu. Baba Krakenhorpe'un sağlığına ilişkin kuşkuları vardı. Bay Wimborn. Ailenin avukatı. Olayların en son kendine açıklanmasını anlamıyordu. Enas Stravinsky. Balerin. Nerede olduğunu bilmiyordu. Müfettiş Bacon. Kesin yargıları vardı. İnsanları iyi tanıyordu. Müfettiş Dormut Craddock. Miss Marple ile daha önce de çalışmıştı. İşin içinde bir iş olduğunu düşünüyordu. Miss Marple. Cinayetlerin gizini çözmekte usta bir ihtiyarcık. Hareket gücünün iyice azalmış olmasından tedirgindi. Bölüm 1 Bayan McGillicudy peronda valizlerini taşıyan Hamal'ı izliyordu. Kısa boylu ve toplu Bayan McGillicudy soluk soluğa kalmıştı. Hamal ise uzun boyluydu ve büyük adımlarla yürüyordu. Ayrıca yılbaşı alışverişinin sonucu olarak Bayan McGillicudy'nin kolları da çok sayıda paketle doluydu. Bu eşit olmayan kişiler arasındaki bir çeşit yarıştı. Kısa bir süre sonra Hamal peronun köşesinde kaybolmuştu bile. Bu arada bayan McGillicuddy ise hala peron boyunca yürümeyi sürdürüyordu. Birinci numaralı peron kalabalık değildi. Tren henüz hareket etmişti. Arka taraftaki geniş alanda ise heyecanlı bir kalabalık, metro girişleri, emanet odası, çayhaneler, danışma, ilan panoları ve dış dünyayla tek bağlantı noktası olan giriş çıkışlar arasında koşuşturuyordu. Bayan McGillicuddy paketleri iki yana yalpalaya yalpalaya sonunda 3 numaralı perona ulaştı. Elindeki paketi yere koyup çantasını karıştırmaya başladı. Üniformalı sert bekçinin geçmesine izin vermesi için biletini arıyordu. Birden boğuk, yüksek ancak anlaşılır bir ses duyuldu. Brakehampton, Milchester, Waverton, Carville Junction, Roxeter ve Chelmouth'a gidecek 16.50 treni 3 nolu peronda harekete hazırdır. Brakehampton ve Milchester'a gidecek yolcuların trenin arka tarafındaki vagonlara binmeleri rica olunur. Van yolcuları Roxeter'de aktarma yapacaklardır. Bir takırtının ardından ses kesildi ve hemen ardından yeniden duyuldu. Bu kez Birmingham ve Wolverhampton üzerinden 16.35'te gelmesi beklenen trenin 9 nolu Peron'a girdiği bildiriliyordu. Bayan McElequidy biletini bularak uzattı. Adam bileti zımbaladıktan sonra mırıldandı. Sağdan arka tarafa lütfen. Bayan McGillicuddy peron boyunca ilerleyerek hamalı buldu. Adam üçüncü sınıf vagonun kapısında durmuş, sıkıntı içinde havalara bakıyordu. Nihayet geldiniz bayan. Birinci sınıfta yolculuk edeceğim diyen bayan McGillicuddy'nin sözleri üzerine hamal kadının erkeksi görünüşlü, gri, siyah beyaz kumlu ve twittay yörünü küçümseyerek sözdükten sonra homurdandı. Bunu bana daha önce söylemeliydiniz. Bayan MacGillicudy valizlerini verirken bunu belirtmiş olmasına rağmen adamın sözlerini umursamayarak yanıt vermeye gerek görmedi. Zaten soluk soluğa kalmıştı. Habal valizi yeniden kompartımandan alarak bitişik vagona taşıdı. Bu arada bayan MacGillicudy boş vagondaki yerini almıştı bile. 16.50 treni genellikle pek kalabalık olmuyordu. Birinci sınıfta yolculuk edenler çoğunlukla çok daha hızlı olan Sabah ekspresini ya da 18.40 yemekli vagonu da olan treni yeğliyordu. Bayan Mekuluk hamala bahşişini uzattı. Hamal düş kırıklığı içindeydi. Büyük olasılıkla bu kadar bahşişin ancak üçüncü sınıfta yolculuk eden birine yakışacağını görüşündeydi. Bütün geceyi kuzeyden gelmek için yolda geçirdikten, ve gün boyu alışveriş etmekle uğraştıktan sonra bayan McGillicuddy rahat bir yolculuğun maliyetine severek katlanabilirdi. Ama bol bahşiş vermek onun yapabileceği bir şey değildi. Derin bir iç çekmenin ardından yumuşak koltuğa gömülerek gazetesini açtı. 5 dakika sonra bir düdük sesi duyuldu ve tren hareket etti. Gazete bayan McGillicuddy'nin elinden kaydı. Başı yana düştü ve 3 dakika sonra da uyuyakaldı. 35 dakika sonra uyandığında ise dinçleşmişti. Uyuduğu sırada başından kayan şapkasını düzeltti. Kendine çeki düzen verdikten sonra dik oturarak pencereden hızla akıp giden ancak pek seçilmeyen manzarayı seyre başladı. Hava neredeyse kararıyordu. Sisli, puslu bir aralık akşamıydı. Noale tam 5 gün vardı. Londra karanlık ve pusluydu. Pencereden görünen doğa manzarası da aynı siliklikte olmakla birlikte... Tren köy ya da istasyonlardan geçtikçe görünen ışık dizeleriyle zaman zaman aydınlanıyordu. O sırada bir tren görevlisi hızla kompartımanın kapısını açarak çay ister misiniz diye sordu. Bayan McElligudi alışveriş ettiği çok katlı mağazada çayını içmişti. O an için buna gereksinim duymuyordu. Tren görevlisi koridor boyunca ilerleyerek düzenli aralıklarla aynı tek düze soruyu yineledi. Bayan McElequidy yukarıda, bagaj yerinde duran paketlerini mutlulukla süzdü. Aldığı havlular gerçekten çok şık ve değerliydi. Ayrıca tam da Margaret'ın istediği gibiydiler. Robbie için aldığı uzay silahı ve Jean'in tavşanından ise özellikle çok mutluydu. Kendisi için aldığı gece ceketi de çok yerinde bir alışveriş olmuştu. Hem şık, hem modaya uygun ve hem de sıcak tutacak bir ceketti. Hector'un kazağı da öyle. Uygun armağanları seçmiş olmaktan mutluluk duyuyordu. Huzur içinde yeniden pencereden dışarı bakmaya başladı. O anda yanlarından hızla geçen bir trenin etkisiyle şangırdayan pencerele camları bayan Mekulüküdi'nin bir an için ürpermesine neden oldu. Tren bir makas değiştirip istasyona girdi. Ve birden trenin hızı iyice yavaşladı. Sinyal bekliyor olmalıydı. Birkaç saniye daha raylar üzerinde kaydıktan sonra tamamen durdu ve neden sonra yeniden harekete geçti. Bu arada yanlarından Londra yönüne giden bir başka tren daha geçti. Ancak bu biraz önceki tren kadar hızlı değildi. Tren yeniden hızlandı. Bu arada Betişik'teki raydan onlarla aynı yönde gitmekte olan ikinci bir tren hızla yaklaştı. İki tren bir süre yan yana ilerlediler. Birbiri bir diğeri öne geçiyordu. Bayan McEaly Cuddy, pencereden diğer trenin kompartımanlarını seyrediyordu. Genellikle pencerelerdeki storlar çekilmişti. Yalnızca arada bir açık pencerelerden diğer trenin yolcularını görme olanı oluyordu. Diğer tren de oldukça tenhaydı. Kompartımanlardan çoğu boştu. Her iki tren de duracakmış gibi yavaşladıkları anda bitişikteki trenin kompartımanlarından birinin aniden storu açıldı. Bayan McGillicuddy artık kendinden yalnızca birkaç metre uzaktaki aydınlık birinci sınıf kompartımanın içini net olarak görebiliyordu. Sonra hayretten nefesi kesildi ve ayağa kalkmak istedi. Karşı trenin kompartımanında bir adam pencereye arkasını dönük olarak ayakta duruyordu. Ellerini karşısında duran bir kadının boynuna dolamış, onu yavaş ve kararlı hareketlerle boğuyordu. Kadının gözleri yerlerinden fırlamış, yüzü acıyla kırışmış ve mosmor kesilmişti. Bayan MacGillicuddy olduğu yerde dona kalmıştı. Bakışlarını karşı trenin kompartımanından ayıramıyordu. Bu arada karşıdaki kadın direnme gücünü kaybederek adamın parmakları arasından kaydı ve yere yığıldı. O sırada Bayan MacGillicuddy'nin olduğu tren yavaşlarken diğer tren hızlandı ve birkaç saniye içinde gözden kayboldu. Bayan MacGillicuddy fark etmeden imdat frenine uzandıysa da birden tereddüt etti. Bu durumda treni durdurmanın ne anlamı olabilirdi ki? İçinde bulunduğu tuhaf durum ve yakın plandan gördüğü dehşet sahnesi karşısında felç olmuş gibiydi. Bir şeyler yapmalıydı ama ne? O sırada kompartımanın kapısı açıldı ve kondüktör biletler lütfen dedi. Bayan McEllicudy heyecanla dönerek konuşmaya girişti. Bir kadını boğdular. Biraz önce yanımızdan geçen trende gözlerimle gördüm. Kondüktör ona kuşkuyla baktı. Ne demek istediğinizi tam olarak anlayamadım adam. Bir adam bir kadını boğdu trende. Gözlerimle gördüm. Tam yanımızdan geçti. Eliyle pencereyi işaret etti. Konduktöre inanmışa benzemiyordu. Boğdular mı diye sordu alaylı bir tonda. E evet, boğarak öldürüldü. Size gözlerimle gördüğümü söylüyorum. Hemen bir şey yapmalısınız. Konduktör inanmayarak özür dilercesine öksürdü. ''Madam, acaba bir an için uykuya dalmış olamaz mısınız bu arada?'' Karşısındakine de saygıda kusur etmemiş olmak için çekinerek konuşmasına ara verdi. ''Gerçekten de biraz kestirdim ama düş gördüğümü sanıyorsanız işte bunda yanılıyorsunuz. Size gözlerimle gördüğümü söylüyorum.'' Kondüktörün bakışları koltuğun üzerinde açık duran gazeteye takıldı. Açık sayfada boğulmuş bir genç kızın resmi vardı. Aynı resimde kapıda ise elinde tabancayla karşısındaki çifti tehdit eden bir adam görülüyordu. Konduktör karşısındaki yaşlı kadını sakinleştirmek amacıyla kısık bir sesle açıklamaya çalıştı. Acaba adam heyecanlı bir macera okurken uyuya kalmış ve uyanırken de bunun etkisinde kalmış olamaz mı? Bayan McLeaylüküyüdi adamın sözünü kesti. Size kendi gözlerimle gördüğümü söylüyorum diye bağırdı. En az sizin kadar ayıktım. Pencereden yanımızdan geçen trenin kompartımanın içine baktım ve orada bir adamın bir kadını boğduğunu gördüm. Artık sizden ne yapmayı düşündüğünüzü öğrenmek istiyorum. Öyleyse madam, bir şeyler yapacak mısınız? Kondüktör sıkıntıyla içini çekerek saatine baktı. Tam 7 dakika sonra Brakehampton istasyonuna ulaşacağız. Verdiğiniz bilgiyi orada yetkililere ileteceğim. Trenin hangi yöne gittiğini söylemiştiniz. Bizimle aynı yöne elbette. Eğer bir başka tren bize göre ters yönden yanımızdan gelip geçseydi böyle bir sahneyi görmemin mümkün olabileceğini mi sanıyorsunuz? Konduktör Bayan McGlyock'u diye ondan hayal dünyası söz konusu olduğu sürece her şeyi görmesini beklermişçesine bakışlarıyla süzüyordu. Yine de saygılı davranmayı ihmal etmedi. "Bana güvenebilirsiniz, madam." dedi. "İfadenizi yetkililere ileteceğim. Sizden adınızı ve adresinizi rica edebilir miyim? Yalnızca tedbir olarak." Bayan McGillicuddy hem birkaç gün için bulunacağı adresi hem de İskoçya'daki ev adresini yazdırdı. Kondüktör her ikisini de not ettikten sonra görevini yapmış ve yolculuğun huzurunu kaçıracak çok önemli sorunu başarıyla ortadan kaldırmış olmanın getirdiği huzurla yaşlı kadının yanından ayrıldı. Bayan McGillicuddy alnını karıştırdı. Durumdan pek hoşnut değildi. Acaba konduktör yaptığı açıklamayı gerçekten yetkililere iletecek miydi? Yoksa yalnızca onu atlatmak için mi böyle söylemişti? Yolculuklarda yaşlı kadınların inanç ve inatla komünist eylemleri ortaya çıkardıklarını, katiller tarafından tehdit edildiklerini, uçan daireler ve gizemli uzay gemileri gördüklerini ve hiç gerçekleşmemiş cinayetlere tanık olduklarını birçok kez iddia ettiklerini biliyordu. Acaba adam onu da onlardan biri sanmış olabilir miydi? Trenin hızı azalmaya başladı, ufak yerleşim alanlarından geçiyorlardı. Sade ve solda büyük bir şehrin ilk ışıkları görünüyordu. Bayan McGillicuddy çantasını açarak farklı bir şey bulamadığı için bir fatura çıkartarak tükenmez kalemle arkasına bir şeyler not etti. Sonra da bu notu çantasında tesadüfen bulduğu bir zarfın içine koyarak üzerine bir adres yazdı. Tren kalabalık bir istasyonda durdu. Hoparlörlerden her zamanki alışılmış ses duyuldu. Saat 17.38'de Milchester'a Waverton, Rooksader ve Chadmouth istasyonuna hareket edecek olan tren bir nolu perona girmiş bulunmaktadır. Market Basing'e gidecek olan yolcuların üç nolu peronda bekleyen trene geçmeleri gerekmektedir. Carbury Banlioz'u bir numaralı yan hatta beklemekte. Bayan MacGillicuddy ilgi ve merakla perondakileri süzdü. Ne kadar çok yolcu ve ne kadar az hamal vardı. Neyse bir hamal görebilmişti. Otoriter bir tavırla seslendi. Bakar mısınız? Lütfen bu mektubu istasyon müdürüne götürür müsünüz? Zarfla birlikte bir şilin bahşiş vermeyi de ihmal etmedi. Daha sonra rahat bir soluk alarak arkasına yaslandı. Elinden geleni yapmış olmanın rahatlığını duyuyordu. Gerçi bir an için verdiği bir şilinden dolayı bir pişmanlık duydu ama aslında bir altı peni de yeterli olabilirdi. Birden yeniden gördüğü sahne gözlerinin önünde canlandı. Korkunçtu. Gerçekten korkunçtu. Aslında sinirleri sağlam, dayanıklı bir kadındı ama yine de dehşetle ürperiyordu. Bu ne tuhaf ne gizemli bir olaydı. Üstelik de bula bula onu Elspeth MacGillicuddy'yi bulmuştu. Eğer karşısındaki kompaktımanın storu birden açılmasa bu da kaderin bir cilvesiydi işte. Kader onu Elspeth MacGillicuddy'nin bu cinayetin tanığı olmasını istemişti. Sıkıntıyla dudaklarını ısırdı. Bağırtılar duyuldu, düdükler çaldı. Kapılar gürültüyle kapandı. 17.38 treni yavaş bir tempoda Brakehampton istasyonundan ayrıldı. 1 saat 5 dakika sonra ise Milchester'da durdu. Bayan McGillicudy valizlerini paketlerini toparlayarak trenden indi. Peronda hamal bulmak için etrafına bakındı. Daha önceki yargısında haklı olduğunu düşündü. Yeterli hamal yoktu. Görünen hamallar da ya posta çuvallarını taşıyor ya da yük arabalarını sürüyorlardı. Bugünlerde yolcuların kendi eşyalarını, kendilerinin taşımaları bekleniyor olmalıydı. Ama bayan McGillocue valizlerini, paketlerini ve şemsiyesini kendisinin taşıması olanaksızdı. Bekleyecekti. Neyse ki sonunda bir hamal bulmayı başardı. Taksiye mi? diye sordu adam. Beni karşılamaya geleceklerdi. Milchester istasyonunun dışına çıktıklarında kapıdan çıkanları dikkatle izleyen bir taksi yanlarına yaklaştı ve yerel bir şiveyle sordu. Bayan McGillicuddy değil mi? St. Mary Mead'e gideceksiniz değil mi? Bayan McGillicuddy başını sallayarak söylenenleri onayladı. Hamal büyük bir bahşiş almamasına rağmen halinden memnun ayrıldı. Böylece araba Bayan McGillicuddy valizleri ve paketleriyle gecenin karanlığında ilerlemeye başladı. Önlerinde 9 millik bir yol vardı. Bayan MacGilluckie arabada dimdik oturuyordu. Huzursuzdu. Bir türlü rahatlayamıyordu. Duygularını ifade etmek için sabırsızlanıyordu. Sonunda taksi dar, alışıldık köy yolunda ilerleyerek amaçlanan yerde durdu. Bayan MacGilluckie arabadan inerek taşlı bahçe yolundan eve doğru ilerledi. Şoför valizleri ve paketleri yaşlıca bir hizmetçinin açtığı kapıdan içeri bıraktı. Bayan McGillikudey ise antreyi geçerek doğruca ev sahibinin onu beklediği açık salon kapısına ilerledi. Ev sahibi yaşlı, zayıf, narin bir bayandı. Elspeth, Jane sarılıp öpüştüler ve bayan McGillikudey herhangi bir hal hatır sormaya ya da dolambaçlı söze gerek görmeden hemen konuya girdi. O Jane diye haykırdı. Bir cinayete tanık oldum.